95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Ve destekçimiz Nuran Endiyao'na teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet bugün çok sayıda iklim felaketi haberiyle başlayacağız. Aslında yani haber böyle yeni olmuş bir şey de değil ama son en az iki aydır Avrupa'yı kasıp kavuran bir e, tarihi özelliği yani 500 yılda bir görülebilecek e, büyüklükte denen bir kuraklık ve sıcak dalgası felaketi yaşanıyor. E, biraz bundan e, bahsedelim çünkü Türkiye'de biz bu sene şanslıyız. Yani Türkiye en azından son 3 e, ay 6 aylık ortalamalara bakıldığında kuraklığı çok sınırlı yerlerde pratik var. Onun dışında e, bazı yerlerde yağışlar normalden fazla, işte sıcaklar da oldukça geç başladı biliyorsunuz. E, dolayısıyla Türkiye bu sene bunu çok hissetmediği için orman yangınları da fazla olmadı. Geçen seneki kadar yani zaten tahmin ediyorduk böyle olduğunu. O yüzden pek Avrupa'da neler olup bittiğini görmüyoruz. E, biraz ondan bahsetsek iyi olur diye düşündük ama ona... Yani Avrupa'ya gelmeden önce bir Pakistan'a bakmak lazım. Bunu konuşmuş muyduk Ömer abi hatırlamıyorum. Geçen haftalarda Pakistan'daki selleri ama e, en az 550 kişinin öldüğü söyleniyor. E, evet, evet. E, ne zaman e, bakıyorum yani son bir ay şey e, Temmuz boyunca daha çok. Temmuz boyunca, evet. e, Temmuz boyunca özellikle Belucistan eyaletini yani Güneybatı Belücistan eyaletini vuran sellerde 77'si çocuk olmak üzere en az 550 kişinin öldüğü söyleniyor. 34 bin ev ki daha çok bunlar kerpiç evlermiş o yüzden <gülüyor> sel sularına dayanamıyor. 34 bin ev tamamen sel suların altında kalmış 977 kilometre yol ve 61 köprü tamamen tahrip olmuş. Sel sularında. Evet ben bunlara da şeyi de ekleyebilirim. Yani flood listte bakıldığı zaman flood list diye iyi bir site var takip ediyoruz. <gülüyor> Avrupa şeyinden meteoroloji örgütünden de destek alarak. Yani sadece 15 Ağustos yani 15 Ağustos tarihinden bakıyorum. Mesela Afganistan'da 30'dan fazla sadece Parvan eyaletinde var. Sudan'da 130 bin kişiyi etkilemiş 52 ölü haberi var Afrika'da. Nijerya'da 50 ölü var. Gene Hepsi 15 Ağustos tarihli bunlar yani. Meksika'da, evet, e, Meksika'da Sonora eyaletinde büyük yine seller götürmüş ortalığı en az 3 kişi öldü diyor. Böyle Afganistan'da da işte Parvan'da çok büyük bir felaketten bahsediliyor yani. Böyle gidiyor. Pakistan'daki bir ay yaklaşık süren seller sonucunda en az 150 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğu söyleniyormuş. Fakat şöyle bir de bir problem varmış. Pakistan normal şartlarda İngiltere'den bu tür insani yardımları alan bir ülkeyken İngiltere son zamanlarda özellikle de bu yıl insani yardımı kesmiş. Yani bu sene herhangi bir insani yardım gelmemiş İngiltere'den. Ee, işte bu aslında çok e, ciddi bir probleme işaret ediyor. Ee, az gelişmiş ülkelerin ya da gelişmekte olan ülkelerin, yoksul ülkelerin tamamen batıdan gelen e, iklim konusunda adaptasyon olsun, işte felaketler konusunda olsun e, gelen finansmana bağımlı olması durumunda bu ülkeler şu anda yaşanan işte Ukrayna savaşı gibi fosil yakıt fiyatlarının artması gibi ekonomik sorunlarla karşılaştıklarında ve şu anda yaşadıkları sıcak ve kuraklıkla karşılaştıklarında kendilerine dönüyorlar ve aslında zaten vermeleri gereken iklim finansmanını vermiyorlardı. Tamamen kesme yoluna gidiyorlar pek çok ülke. Bunun sorunu katladığı ve daha dayanılmaz hale getirdiği çok bariz. Bu arada bir şey var. German Watch tarafından dünyanın en hassas ülkeleri yani iklim konusunun iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler listesi yayınlandı son 20 yılda ve mesela Pakistan bu listede 8. sırada Bangladeş 7. sırada Birinci sıra Porto Rico bu arada, sonra Myanmar, Haiti, Filipinler, Mozambik, Bahama Adaları diye gidiyor. Bangladeş, Pakistan, Tayland ve Nepal. En çok etkilenen son 20 yılda e, ülkeler bunlar. Gördüğünüz gibi tamamı e, az gelişmiş ya da gelişmekte evet. olan denen ülkeler. Yoksun güne. Yani e, bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de seller ve yangınlar. Yani Avrupa'da da çeşitli ülke. Haliforniya'da. Yani Kaliforniya'daki bin yıllık sel diye geçiyordu haberlerde evet, bu Death Valley diye bir yer Kaliforniya'da. Ölüm Vadisi diye adlandırılan yerde evet bin hatta daha da uzun sürelerde görülebilecek bir şey. Avustralya'da da başlamış yani 3. Laninya arka arkaya beş beşe gelecek deniyor. Yüzde %70 ihtimalle varmış. Yani İspanya'nın Valencia bölgesinde acayip görsel yangınlar falan var. Yani sonuç olarak dünyanın her tarafında inanılmaz bir durum var. E, İzinle iki bir şey e, Sakıp Sabancı Müzesi e, müzede sahne diye bir şey vardı geçenlerde gerçekleşti. E, ekoloji politikaları ve gösteri sanatları diye bir birçok oyun bizim Açık Radyodan da arkadaşlarımızın bulunduğu. Aslan sağlam ve ilk Sen mavi turn konuşmacılıkları da vardı ve orada ben benden de bir açış konuşması istediler Atlas Saraf da konuştu ee, yani e, dünya 419 ppm bir sahne diye de bir <gülüyor> sembolik ismi vardı yani dünya açık e gönderme yaparak ben de yanlışlıklar tragediyası, gelecek geldi Bile diye bir başlıkla verdim ve orada şeyi de söyledim yani bir yanda Cehennem Ateşi yani ya Cehennem Ateşi ya da Nuh Tufanı ünlü değişti olduğu gibi ikisi birden aynı anda bir yanda yeryüzü yanıyor Cehennem Ateşi ile kavrulurken öbür yandan da sanki kitabı Mukaddes'ten doğrudan alınmış sahneler var yani gerçekten insan kolay seyredemiyor. E, azgın sellere, sulara kapılıp buğulanlar. Bir de şeytan üçgenini de şey kupkurak topraklar böyle. Şahrem şahrem açılmış, çatlamış topraklar. Hayvanlarıyla birlikte açlıktan kırılan yoksul kitleler. Ve bütün bunlar olurken de biraz önce de senin de sözünü ettiğin tarihi tragedyanın ana malzemesi zenginlerle yoksullar arasındaki büyük çelişme yani yoksul kesimler perişan oluyor. Ya da zengin ülkelerin de yoksul kesimleri aslı vurulanlar. Yani yeryüzünün lanetleri olan sıradan insanlarla dünyanın yoksul ülkelerindeki milyonlar hatta giderek milyarlar halinde can çekişir, can verir hale geldiler. Zengin büyük ülkelerin en tepesindeki bir avuç hiper zengin fosilci zümresi de yani dev petrol ve gaz şirketleri, özel şirketler ve devlet şirketleri tabii Suudi Arabistan'da, Norveç'te, Rusya'da olduğu gibi her ankarlarına kar katıyorlar. Bu karları da deyim yerindeyse Kaf Dağı'ndan aşırıyorlar, aşağı taşıyorlar. Öyle konuşmuştum. Ama Guardian gazetesinde 21 Temmuz tarihinde yanılmıyorsam bir şey çıktı. Hmm, Haberde gerçek tabak gibi ortaya çıktı. ya yani abartmaya imkan olmadığını Damien Carrington'ın kıdemli muhabir 1970'ten beri yani son yarım yüzyıl içinde petro devletleri ve fosil yakıt özel şirketlerinin kasaya attıkları toplam kar ne kadarmış? Yaklaşık 52 trilyon dolar. 50 yılda. Yani hesaplanırsa her gün 3 milyar dolar net kar elde ediyorlar. Biraz daha bölme çarpma yapınca günde 3 milyar dolar saatte 125 milyon dakikada 2 milyondan fazla 2 milyon 100 bin saniyede 35 bin ve evet nefesimizi tutalım salisede 580 dolar her salise nefesimizi bırakabiliriz artık sırfkar sır katıksız yani analizi yapan Belçika Üniversitesi'nin tanınmış profesörlerinden biri bu iklim konularında Aviel Ferbruggen diye birisi diyor ki bence çok önemli bir tespitte bulunmuş. Çok şaşırdık diyor rakama. Dünyadaki tüm politikacıları tüm sistemleri satın almaya yeter bu kar diyor. Haklı yani. Ve iklim krizini önlemek için alınacak önlemleri geciktirmeye de yeter demiş Ferbruggen. Bence yalnız geciktirmeye değil hepten engellemeye dahil hali yeter ve bütün konumuzda bu her taraftan da engelleniyor İşte sonuç olarak gezegen yani çok önemli bir de şeyden bahsettim ben bu konuşmada, açılış konuşmasında. Bu facaya son vermek büyük ölçüde gençlerin üstüne kalmış görünüyor her zaman tartıştığımız gibi maalesef. Ama onlar yeniden dünya çapında harekete geçtiler ve fosile son işgal et eylemindeki genç aktivistler geçen ay yayınladıkları son bildirilerini açık radyo web sitesine de koyduk. Yani iklim eylemsizliğini protesto etmek için dünyanın dört bir yanındaki okulları işgal ediyoruz diyorlar. Eylülde ve Ekim'de. Ya okulda oturmaya, her şey yolundaymış gibi davranmaya ve gezegen yanmıyormuş gibi ders çalışmaya devam edemeyiz. Peki neden işgal ediyoruz? Çünkü yürüyüşler yaptık, kampanyalar başlattık, açık mektuplar yazdık, hükümetlerle, kurullarla, komisyonlarla toplantılar yaptık, grevlere gittik. Meydanları, sokakları, caddeleri dünyanın dört bir yanında tüm kıtalarda binlerce ve milyonlarca insanla doldurduk. Ciğerlerimiz patlayana kadar haykırdık. Ablukalara, oturma eylemlerine, ölü taklidi eylemlerine bile katıldık. Tam iyi gidiyordu. Yani 2019 iklim seferberliğinin ortasında derin ve radikal bir dönüşümün, toplumsal dönüşümün tohumları kök salmış gibi görünüyordu ki COVID-19 gelip çattı ve İvmemiz büyük ölçüde azaldı diyorlar. Azalmayansa sera gazı salımları küresel güneyin sömürülmesi ve fosil yakıt endüstrisinin birikip duran akıl almaz karlarıydı diyorlar. O zaman biz de gezegen yanmıyormuş gibi yapıp ders çalışarak her şey yolundaymış gibi davranmaya devam edemeyiz diyorlar. Ve şeyden de esinlenmişler beni de etkiledi. Diğer öğrencilerin bizden önce yaptığı gibi Fransa'daki 68 Mayıs'ı öğrencilerinden, Arap Baharı'dan, Şili'deki Penguen Devrimi'nden, Brezilya'daki Primavera Secundarista'dan Wall Street işgaline kadar işte böyle gelmiş böyle gider işleri bunu durdurarak hükümetlere ve toplumuna her şeyi şimdi değiştirmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor diyorlar. Ve Eylül ile Aralık 2022 arasında posilasyon işgal et Eylem çağrısı kapsamında dünya çapında yüzlerce okul ve üniversiteyi işgal edeceğiz diyorlar. Önemli bir şeydi bunu da söylemeye çalıştım. Evet ve tabi bu, bunlar olurken dünyanın geneli medyadan takip ettiğimiz kadarıyla şu an olup biteni enteresan bir olay olarak izliyor. Özellikle Avrupa'da yaşananları. Şimdi Avrupa'da ne yaşanıyor diye çok hızlı bir tekrar geri dönüp tur atarsak benim önümde Kopernikus'un Avrupa'nın biliyorsunuz işte bilim kuruluşu Kopernikus'un şeyi var haritası var şu anda Sıcak, pardon kuraklık haritası var yani size haritayı tarif etmeye çalışacağım ama çok zor değil zaten neredeyse tamamı yani Balkanlardaki küçük bir alan Bulgaristan'ın bir kısmı Yunanistan'ın bir kısmı ve Polonya'nın küçük bir kısmı hariç haritanın tamamı kırmızı ve turuncu renkte şu anda İngiltere dahil buna İskoçya'nın Kuzeyi hariç, İngilterenin tamamı dahil, ee, <gülüyor> İskandinavyanın da güneyi e, dahil, Türkiye'de de sadece Türkiye'nin batı kıyıları e, bu haritada kurak görünüyor. Ee, Ukrayna dahil bu arada, Ukrayna'nın e, doğusuna kadar neredeyse bir alan tamamen kuraklık içerisinde. E, bu şeye göre Avrupa <gülüyor> Birliği e, şeyinin Avrupa Birliği topraklarının 47'si ee, uyarı seviyesinde kurak, %17'si alarm seviyesinde e, kurak e, deniyor. Ee, herhalde Avrupa Birliği topraklarının %47'si gibi görünüyor haritaya bakıldığında neden öyle diye baktığımda e, İskandinav ülkeleri e, aslında kurtarıyor durumu gibi görünüyor. Çok e, ilginç e, şeye baktığımda da yine Kopenlukus'un orman yangınları haritasına baktığımda da özellikle İspanya, Portekiz, İtalya ve Romanya ağırlıklı olmak üzere müthiş bir e, yangın fırtınası e, olduğu görünüyor. Zaten haberlerde e, özellikle Guardian'a yansıyan haberlere hızlıca bir göz atarsak mesela e, Fransa'daki Loire Nehri e, neredeyse kurumuş durumda e, İtalya'daki Po Nehri normalden 2 metre daha e, düşmüş seviyesi e, Po %10'una falan düşmüş e, Po Nehri'nin seviyesi ve ya yani tamamen ortadan kalkacak neredeyse diyorlar. Ve İtalya'nın <gülüyor> en büyük, en uzun nehri. Can. Evet. Ve Ren Nehri Almanya'da. Yani Almanya'nın e, herhalde kalbi sayılabilecek Ren Nehri'nin durumu e, dün televizyon haberlerinde de izledim. Deutsche Welle'de e, şey, sunucu şeye çıkmıştı yani. Ren Nehri'nin ortasında duruyordu. E, tamamen kurumuş. E, özellikle bir bölgesi Kaupp diye bir Frankfurt yakınlarındaki bir kentteki seviye 40 santime düşmüş. Ee, ve giderek düşmesi, daha da düşmesi beklenmiyormuş Bütün haberlerde şu anda bu nehrin taşıdığı bu mauna diye herhalde çevirmek lazım. Nehirlerde yük taşıyan gemiler var ya maunalar. O maunaların artık geçen ki bunlar düz e, gemilerdir. Yani aslında çok sığ sularda gidebilecek gemiler fakat bu gemilerin geçemeyeceği bir noktaya düşmeye başlamış ve artık yükleyemedikleri için gemileri e, sular çok sığ olduğu için normalin şimdiden %25'i daha az e, yüklemeye başlamışlar ve e, işin nasıl diyeyim ironik kısmı da şu e, daha çok bu gemiler e, Alman endüstrisinin kalbine yani işte bu Kuzeyren Vesfalya tarafında daha çok herhalde Köln ve yukarısına kömür taşıyor yani veya oradan kömür taşıyor. Kömür ve petrol özellikle taşıyor ve bunlar e, neden gemilerle taşınıyor? Çünkü bir gemiyle bir ile taşıyabileceğiniz e, yükü ancak 40-50 kamyonla taşıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, gemiyle taşımamak Almanya'da inanılmaz bir şeye neden oluyor. Yani ekonomik kayba neden oluyor. Daha önce buna benzer bir kuraklığın 2018'de olduğunu biliyoruz. 2018'de işte sadece 4 yıl önce buna benzer bir kuraklık olmuştu. Şu anda 2018 kuraklığını geçmiş durumda bilim insanlarının söylediğine göre bu seneki kuraklık. Ve çok erken başladığı için de muhtemelen Eylül'e, Ekim'e kadar daha da su seviyeleri düşecek. 2018'deki sadece bu malnaların geçememesinden dolayı 5 milyar euroluk bir kaybı olmuş Alman ekonomisinin. Şimdi bunun çok daha fazla artacağı söyleniyor. 40-50 diyerek az söylemişim, 40 ile 100 kamyonluk yük taşıyormuş bu gemiler. Fransa'da bu arada bu Fransa'daki kuraklık başka bir ironik duruma daha neden oluyor. Nükleer santraller çalışamamaya başlıyorlar. Yani nükleer santraller tabii bu nehirlerin kenarlarında kurulduğu için nükleer santraller özellikle Ron'un ken kenarındaki santraller çalışamamaya başlıyor normalde su ek, ek, eksikliğinden de değil de o kadar ısınmış durumda tabii, ki soğutmada kullanılamıyor İ, İroninin büyüğü burada yani. Fakat e, elektrik kesintilerine neden olacağını düşündükleri için işte Fransa'daki EDF e, e, normalde yapmaması gereken bir şey yapıp birkaç tane santrale bu suyla soğutma izni vermiş. Bu kadar sıcak ve seviyesi düşmüş suyla. Ya yani korkunç İngiltere'de aynı şekilde kuraklık e, görülmemiş seviyelerde devam ediyor e, deniyor. E, orman yangınları devam ediyor. Orman yangınları bu EFİS'in Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin verdiği bilgiye göre 660 bin hektarlık bir alan yanmış ki bu e, en son rekor olan 2017'nin %56 daha üzerindeymiş. Yani 2017 rekoru kırıldı Demin söylediğim gibi özellikle İspanya, Portekiz, İtalya ve Romanya ağırlıklı bir şekilde gidiyor. Bütün rekorlar kırılmış durumda Avrupa'daki sıcak dalgası ve kuraklık nedeniyle. Fakat tabii konu şöyle tartışılıyor. İşte bunun ekonomimize etkisi ne olacak? İşte ne zaman bu iş toparlanır? Yani tamamen kısa dönemli bir bakış açısıyla daha çok konuşuluyor. Ve burada aslında çok adaptasyonla ilgili çok önemli bir meseleye belki kısaca değinmek lazım. Adaptasyon yumuşak ve sert adaptasyon sınırları diye iki sınıra sınırdan bahsedilir adaptasyonda. E, sert adaptasyon ne yaparsanız yapın e, artık yapacak bir şeyin kalmadığı durumlarda olur. E, sert adaptasyon sınırına gelmek. Yumuşak adaptasyon sınırı da sizin ekonomik e, şeyinizle e, nasıl denir? Yani ekonomik Kapasitenizle orantılıdır. Şu anda Avrupa e, yumuşak adaptasyon sınırını geçmiş durumda çünkü aslında e, yaşadıklarını e, ne diyeyim e, telafi edebilecek kadar parası var. Yani üstelik bunu artık geçmekte olan ülkelere daha da vermeyerek bu parayı arttırıyor ve e, biraz daha devam ederse bu iş biraz daha sıklaşırsa bu kuraklıklar sert adaptasyon sınırına gelecekmiş gibi Görünüyor Yani Avrupa'da olan bitenler çok ilginç. Biz her ne kadar e, bunun farkında değilsek de. Bir de son bir şeyle bitireyim bu bölümü. E, yine Guardian'da çıkan bir haber vardı. Bu sıcaklık artışlarının melanoma gibi cilt kanserlerini de e, bu sıcak dalgaların özellikle arttırdığına dair bir yayından bahsediliyor. E, Ultraviyoleye bağlı biliyorsunuz. O yüzden sıcaklarda sıcaktan, güneşten korunmanın önemi bir kez daha vurgulanıyor. Onu da söylemiş olalım. Daha iyi. Ya, yani şimdi Yeşil Gazete'de vardı bugün galiba. Bayağı Japonya'da mesela. Japonya'yı unuttum evet. Bir de Japonya var. 7 kişi ölmüş ve pek çok insan. 5 bin, 6 bin kişi yaklaşık sıca, aşırı sıcaktan kaynaklanan e, rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Evet. Yani, Japonya'da. 7 kişi de sıcakını kaybeder. Sıcak çarpması. Evet. Sıcak çarpması yani. E, Avrupa'da da söyledin yani e, tam Shakespeare'den bahsederken Avon Ozan dediğimiz Avon nehrinin de tamamen kurumakta olduğu, hiç şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye indiği de e, gene yeşil gazete başka bir haberinde de vardı yani. Evet. Ee, müzikle çıkacağız. O zaman çok kısaca 2-3 e, haberle bitirelim. Ee, Birleşmiş Milletler'in değiştiği çerçeve sözleşmesi UNFCCC'nin e, başına daha önce bir partisi vardı. Onun yerine Grenada'dan eski çevre bakanı Simon Steele getirildi. Bu önemli bir haber. Simon Steel oldukça e, güçlü dili olan bir iklim diplomatıydı. Grenada da biliyorsunuz Karayipler'deki önemli bir ülke iklim mücadelesinde çok güçlü başı ülkelerden çeke. bir tanesi, evet başı çeken ülkelerden bir tanesi. Bu arada Pelosi'nin Pelosi Tayvan provokasyonundan sonra Çin ile ABD arasındaki iklim görüşmeleri kesildi. Bu da iklim diplomasisinde önemli bir haber. Ee, önümüzdeki e, Şarmanşehir'deki Mısır'daki COP27 epey zorlu geçecek. Bu, muhtemelen bu nedenle. Ee, Hindistan yeni iklim hedeflerini e, açıklamış bu önemli. Ee, bunları da daha sonra konuşuruz. Afrika'da da e, şimdi Afrika COP'u geldiği için Afrika'nın ne yaptığı önemli. Afrika'da da Afrika Birliği e, Avrupa'dakine benzer bir şekilde gazı, fosil gazını e, iklim değişikliği için sürdürülebilir yakıt olarak ...kabul eden bir kararı sunmuş fakat... E, ...Afrikalı iklim diplomatları bunu reddetmişler. Bu da önemli bir haber. Yani önümüzdeki Şamanşehir Mısır kopu... ...oldukça enteresan geçecek gibi görünüyor. Şimdiden belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Diyelim. E, ve Minamata Sözleşmesi'ni de... ...Türkiye onayladı bu arada. E, Minamata Sözleşmesi cıva kirliliğini... E, ...engellemek için yapılan bir uluslararası sözleşme. Bu oldukça önemli bir konu. Bunu belki gelecek hafta biraz detaylı bir şekilde... Konuşuruz. Minamata evet, Sözleşmesi. Cüla demişken, bir de bu a, a, Brezilya'dan gelen geminin engelleneme engellenemedi asbest dolu gemi. Sadece Çünkü, asbest olsa yine iyi. Evet, radyasyon. Evet. evet. Peki e, zamanın sonuna geldik. Belki e, kısmen çalabiliriz ama e, müzikle çıkalım. Olivia Newton John önemli e, seslerinden biriydi dünya müziğinin. Ee, geçen hafta e, hayatını kaybetti. Ee, Olivia Newton-John'u biz hani daha çok Greece döneminden, e, 1980'lerden falan tanırız ama onun 70'lerde çok güzel e, albümleri vardı. Ee, çıkış şarkısı sayılabilecek Let Me Be Der'le çıkalım. Olivia Newton-John'a da bir selam göndermiş olalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.